www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Bir Karnaval Macerası Frankfurt Fuarını ziyaret edecek olan Hamdi Bey, bu gidişinde eşini de yanında götürür. Yurt dışına ilk kez çıkmanın ve Almanya'yı görme heyecanı içindedir Gülün Hanım. Havaalanına vardıklarında orada iki yıldır yaşayan arkadaşı onları karşılar. Şehre yaklaşık bir saat uzaklıkta köydeki eve doğru hareket ederler. Yol boyunca gördüğü manzara ve orman alanlarına hayran kalır. Her yer yeşilin çeşitli tonlarındadır. Köyün merkezinde bulunan arkadaşının evine giderken ne hoş bir yer. Kaldırımlarda büyük ağaçlar var ama... Yerlerde kuru yaprak bile yok Rengarenk çiçeklerle çevrelenmiş bahçeler Yollar, evler bakımlı ve tertemiz Bal dök yala diye düşünmekten kendini alamaz Eve vardıklarında onları karşılayan Leman ile hasret giderirler İlk gün fuarı ziyaret ederler Sergi alanı öyle büyüktür ki Ancak küçük bir bölümünü gezebilmişlerdir Gülün çok yorulur Yorgunluktan ayakları şişmiştir. Ertesi gün evde kalıp Leman ile sohbet etmek ve dinlenmek istediğini söyleyerek fuara tekrar gitmekten vazgeçer. Hamdi Bey ve arkadaşı Ayhan, sergi alanının diğer bölümlerini görmek için sabah yola çıkar. Aradan iki saat geçer, zil çalar, kapıyı açan Gül'in eşi ve arkadaşını karşısında görür. Hayrola neden geri döndünüz diye merakla sorar. İstasyonda kimse yoktu. Biz de otomatik makinadan biletleri aldık. Her nasıl olduysa treni kaçırdık. Gitmekten de vazgeçtik der Hamdi Bey. Söze devam eder. Sana bir de güzel haberim var. Öyle mi? Neymiş o bakalım? Dönerken uğradığımız markette Türkçe konuşan biriyle tanıştım. Bugün burada faşink düzenleniyormuş. Dört yılda bir bu köyde olduğunu ve öğlen başlayacağını söyledi. Hadi yine çok şanslısın. Almanya'ya gelip bir de faşink mi, karnaval mı her ne diyorlarsa onu göreceksin. Birazdan izlemeye gideceğiz. Gül'ün haberi öylesine sevinir ki Yıldırım hızıyla hazırlanır. Evden üçü birlikte çıkarken çantasını unuttuğu aklına gelir. Gülün Hanım dalgın biridir. Çoğu zaman gözlüklerini, çantasını, parasını bir yerlerde unutur ya da kaybeder. Cüzdan şeklindeki küçük çantayı evden alır, boynundan geçirerek omzuna asar, hep birlikte faşing alanına doğru yürürler. Değişik renkli kostümler giymiş insanlar çoğalmaya başlamıştır. Karnaval meydanına doğru ilerlerken, Yanlarına biri sokulur, bir şeyler söyler. Arkadaşa aldırmaz bir tavırla Almanca olarak para yok diye cevap verir. Hamdi Bey söze atılır, no no diyerek adamı yanlarından uzaklaştırır. Gülin Hanım merakla bu kişinin ne istediğini kocasına sorar. Mırıldanır gibi konuştu, para diye bir şeyler söylediğini duydum ama ne Ayhan ne ben sözlerini tam anlamadık. Yabancı olduğumuzu sezdi ya. Herhalde para istiyordu. Aa böyle şeyler yalnız bizde olur sanırdım. Belki karnaval alanına gidiyoruz diye para koparmak istedi. Neyse boş ver. Bak etraf şenleniyor. Gelenlerin kıyafetlerini gördün mü? Şu korsanın yanındaki Sindirellanın elbisesi. Ne güzel der. Karnaval alayı gösterilerinin yapılacağı meydana yaklaşırlar. Kimi şeytan, kimi apaçi, kimi de napolyon ve gladyatördür. Bazıları da pamuk prenses ve cadıdır. Her türlü parlak renkli pullu giysili kişiler ellerinde içki şişeleri, şarkı söyleyerek dans edip eğleniyordur. Bu sırada kalabalığın arasından biri Gül'ün'e uzaktan işaret eder. Kuşkuyla bu da nereden çıktı? Biraz önce yolda yürürken bir kişi bizden para istedi. Şimdi bu ne demek istiyor diye düşünür. Adam ona yaklaşarak çantasının açık olduğunu, paralarını düşürebileceğini söyler. Gül'ün tebessümle teşekkür eder, eşiyle kenarda durur. Çantasını karıştırır, Parasının eksik olduğunu fark eder. Dün yanımda bulunsun diye verdiğin 160 avrodan eurodan 3.20'lik çantada diğer yüzlük yok. Herhalde burada gezinirken düşürdüm diye kocasına söylerken dalgınlığından dolayı kendine kızar. Geriye doğru yürürler. Geçtikleri yerlerde parayı aramaya karar verirler ama bu kalabalıkta bulunmasının imkansız olduğunu üçü de bilmektedir. Kocasının aklına yanlarına sokulup bir şeyler söyleyen kişi takılır. Yoksa adam paranın düştüğünü anlatmak mı istiyordu? Bu kalabalıkta o kişiyi tanıyacak mıyız, bulabilecek miyiz, diye aralarında fikir yürütürken çevrelerinde rengarenk kıyafetli, maskeli insanlar öylesine artar ki artık yürümekte zorlanırlar. Gül'ün adamın üzerinde açık renkli palto vardı. 30-35 yaşlarındaydı derken Ayhan kahverengi montlu olduğunda ısrar eder. Hamdi ise siyah pardesülü, genç görünümlü, yanında bir bayanla küçük kız çocuğunun bulunduğunu söyler. Zah zor da olsa geldikleri yolun başına varırlar. Hamdi Bey köşede fâşing'i izleyen adamı görür. Bayanlı çocuk da yanındadır. Hah işte o diye seslenir. Arkadaşı onun yanlarına gelen kişi olmadığını tekrarlar. Gül'in ya o ise diye düşünür. Kararsız kalmıştır. Öğrenmenin tek yolu sormaktır diye kocasına söyler. Hamdi Ayhan'a bakarak, sormakta ne zarar var arkadaşım, gidip konuşur musun? Almancamın iyi olmadığını biliyorsun diye cevaplarken, Gül'in söze karışır. O halde ben sorarım diyerek adamın yanına gider. Çatpat bildiği İngilizceyle olayı anlatmaya çalışır. Adam İtalyanca konuşmaya başlar ama Almanca devam eder. Gül'in söylenenleri anlamaz. Ayhan'dan az Almancası da olsa neden onunla konuşmak istediklerini anlatmasını ısrarlı ister. Ayhan cesaretini toplar, adama yanaşarak dilinin döndüğünce konuşmaya çabalar. Sonunda anlaşırlar. Arkanızdan koşarak geldim. Durduğunuz yerde yüz avro bulduğumu sizin düşürmüş olabileceğinizi söyledim. Ama para yok no no deyip başka bir şey demeden yüzüme bakmadan gittiniz. Bu cevap karşısında parayı başkasının düşürmüş olabileceğini aklımdan geçirdim. Böylesine bir kalabalıkta paranın sahibini bulamayacağıma göre akşam 100 ile karım ve çocuğumla kendimize ziyafet çekmeyi planlamıştım. Kısmet değilmiş. Buyurun paranızı der genç adam. Gül'ün onun yanlarına gelip söylediklerini dinlemeden, anlamadan, hakkında olumsuzca düşündükleri için üzülür. Dürüst bir kişiymiş, helal olsun diye aklından geçirir. Teşekkür ederken cebindeki çikolatayı çıkarır, küçük kıza uzatır ama ne çocuk ne de adam kabul eder. Karnavalın sonu yaklaşmıştır. Gül'ün büyük hevesle gittiği Faşing'i kaybettiği parayı arayıp bulma uğruna doğru dürüst izleyememiştir. Yine de gördükleri çok hoşuna gitmiştir. İnsanlar dağılmaya başlar. O tertemiz köyde yıllarca içki şişeleri poşetler, çöpler arkada kalarak Faşing biter. Dönüş yolunda oradakilerin el birliğiyle evlerinin önündeki boş şişeleri, kutuları, çöpleri topladığını, etrafı süpürüp yıkadığını görür. Çok çabuk sürede sokakların ilk gördüğü günkü gibi tertemiz pırıl pırıl olması dikkatini ve hayretini çeker.